يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَقَلْ حَدِيثِكَ لَمَالِ اللَّهِ وَأَحْسَنِ هَدِيَ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالشَّرُّ الْأُمُورِ الْمُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةِ الْبِدْعَ Vekil bedaetin zalalet ve vekil zalaletin fiñnar. Ama بعد, "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam, "İnna Allah kâtib al-ihsan'ıla kül şey." Değerli Müslümanlar, Rasûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır: Hiç şüphesiz ki Allah her şeyin üzerine bir güzellik yazmıştır. Değerli Müslümanlar. Allah Subhanahu ve teâlâ güzeldir ve güzel olanı sevmektedir. Ve Rabbimiz tebareke ve teala her şeyin üzerinde bir güzellik var etmiştir. Allah Subhanahu ve teâlâ'nın bu sebepten dolayı kullarından istemiş olduğu özelliklerinden, kullarının üzerinde görmek istediği özelliklerinden bir tanesi de kullarının her şeye karşı, İnsanlara karşı, hayvanlara karşı, doğa olaylarına karşı, gün içerisinde karşılaştıkları durumlara karşı Öfkelerini yutup, meselelere kendilerini kızdıran, kendilerini öfkelendiren, öfkelendiren meselelere karşı Şeriatın öngörmüş olduğu çerçevede çözüm aramasıdır Değerli Müslümanlar, çünkü Allah subhanehu ve teala oğlunun hayatında karşılaşabileceği her şeyde bir güzellik var etmiştir. Değerli Müslümanlar Allah subhanehu ve teala kullarında nezaketi, zerafeti ve zarifliği görmek istemektedir. Ancak bu özelliklere, bu güzel huylara bu hasletlere sahip olan kullar Allah subhanehu ve teala'nın emrine itaat edip öfkelerini yutabilir ve insanlardan sadır olan hataları affedebilirler. Nitekim Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Onlar ki Allah yolunda darlıkta ve zorlukta infak ederler ve onlar öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah iyilikte bulunanları bağışlardır. Değerli Müslümanlar, bu söylemiş olduğumuz konuyla alakalı olarak Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında büyük ibretler bulunmaktadır. Yusuf Aleyhisselam ki babasının ciğer paresiydi. Babası Yakup Aleyhisselam'ın Babası Yakup Aleyhisselam Onu gerçekten çok severdi Ve Yusuf Aleyhisselam Babasının adeta göz bebeğiydi Diğer kardeşleri Ona duymuş olduğu Kıskançlıktan ötürü Ona duymuş olduğu Kıskançlıktan ötürü Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurup Onu bir çukura Bir kuyuya attılar Yusuf Aleyhisselam Yusuf aleyhisselam ki babasının yanında son derece değerliydi babaları bir anneleri farklı anneleri farklı kardeşleri tarafından kuyuya atılmış ve ölüme terk edilmişti Değerli Müslümanlar bundan sonra oradan geçen bir kervan tarafından kuyudan çıkartılmış pazarlarda köle olarak satılmış ve şu dünyada şerefli bir insanın başına gelmesi en kötü olan şey başına gelmiş Ve efendisinin karısıyla karısıyla zina yapma isteği var diye kendisine iftira atılmış Bu da yetmezmiş gibi yıllar yılı yıllarca hapislerde kalmıştır Değerli Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam karşılaşmış olduğu bu musibetleri Kardeşlerinin onu o kuyuya attığı o kara güne bağlayıp karşılaşmış olduğu her bir musibet için o güne de o güne de o kardeşlerine de o hayata da lanet okuyup içerisindeki öfkeyi kardeşlerine karşı büyütüp ve bundan sonraki hayatını onlardan alacağı intikam duygusuyla geçirebilirdi. Ve lakin kardeşler o yüce şahsiyetler bu söylemiş olduğumuz basit hesaplardan çok daha ileriye bakmaktadırlar. O yüce şahsiyetler bu saymış olduğumuz varsayımların hiçbirisini yapmamış Allah subhanahu ve Taala'nın emrine emrine itaat edebilmek için öfkesini yutmuş ve kardeşlerinden sadır olan hatayı bağışlamıştır değerli Müslümanlar. Değerli Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına bakacak olursak, Resulullah'ın hayatına bakacak olursanız, kendisine yapılan olanca kötülüklere, olanca hakaretlere rağmen, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın zayıf zamanlarında da, muzaffer bir şekilde ordularıyla şehirler fethettiği zamanlarında da, öfkesini yutan, öfkesini yutan, İnsanları affeden bir kişiliğe sahip olduğunu göreceksiniz kardeşler. Hiç şüphesiz ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Ebu Sufyan'ı dahi affetmiştir. Ebu Sufyan ki Müslümanlar Bedir'de müşriklere darbe vurduğu zaman... ...o bu durumdan intikam almayıncaya kadar yıkanmayacağım diye ant içmiştir. Ve Uhud Savaşı'nda müşriklerin ordularının başkomutanlığını yapmıştır. İşte Resulullah aleyhissalatu vesselam böylesine bir adamı dahi affetmiştir. Ve kardeşler affetmekle kalmayıp Mekke fethi sırasında kim Kabe'ye sığınırsa, kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa muhakkak ki koruma altına alınmıştır deyip Ebu Süfyan'a şeref ve değer vermiştir. Ve yine kardeşler Huneyn Savaşı'ndan sonra elde edilen ganimetlerden, tam 100 deveyi Ebu Süfyan'a hibe etmiştir. İşte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu şekilde nice affetmiş olduğu insana ikramda ve ikramda ve ihsanda bulunmaktadır. Değerli Müslümanlar, Allah Sübhanehu ve Teala öfkemizi yutup öfkemizi yutup bağışlayıcı olmamızı istemektedir. Kardeşler, bunu alemlerin Rabbi olan yüce Allah bizden istemektedir. Bu sebepten dolayı kişi gerek Müslümanlardan gerek Müslüman olmayan kişilerden gördüğü eziyetler karşısında sabredip Allah'a yönelmeli ve durumu Allah'a havale etmeli. En nihayetinde Allah'ın kendisi için takdir etmiş olduğu kader kadere rıza göstermelidir. Çünkü kardeşler bir düşünün Allah subhanehu ve teâlâ. Ne Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen musibetlerden Ne de Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın başına gelen sıkıntılardan habersiz değildi Haşa Allah'ı bundan tenzih ederiz Bilakis bütün her şey Allah Subhanahu ve taala'nın bilgisi, takdiri ve emri ve gözetimi dahilinde gerçekleşmektedir O halde kardeşler İnsanlardan görülen, insanlardan görülen eziyetler karşısında kişi sabredecek ve ecrini Allah'tan bekleyecek. Ve kişinin karşılaşmış olduğu musibetler karşısında öfkelenip bağırıp çağırması ancak Allah'ın onun için takdir etmiş olduğu kadere isyanını arttırmasıdır kardeşler. Bu sebepten dolayı kişi karşılaşmış olduğu musibetlerde kendisine sıkıntı veren insanları affedip bu durumu Allah'a yakınlaşma vesilesi edinmelidir kardeşler. Sahabenin hayatından son bir örnek daha vermek gerekirse Ebu Bekir radıyallahu taala anhu'nun kızı Resulullah aleyhissalatu vesselam'un eşi ve müminlerin annesi Ayşe validemize radıyallahu taala anha'ya Atılan iftirayı herkes bilmektedir. Yahudilerin desteklediği münafıkların ona atmış olduğu iftirayı bazı Müslümanlar da yaymış ve bazı Müslümanlar da bu olayın karşısına çıkıp Allah'tan korkun. Bu apaçık bir iftiradır diyememişlerdir kardeşler. Ebubekir radıyallahu teala anhunun Tasavvuf'ta bulunmuş olduğu, tasavvuf'ta bulunmuş olduğu bir takım akrabası ve arkadaşları da bu iftiranın yayılmasına vesile olmuş ve en nihayetinde Allah Sübhanehu ve Teala Ayşe validemizin, Ayşe validemizin masumluğuna yönelik beyanatı indirmiştir. Ayeti kerimeyi indirmiştir. Ve bu ayetin inmesiyle birlikte Ebubekir Radiyallahu Teala anhu şu şekilde yemin etmiştir ve demiştir ki Vallahi de artık o tasaddukta bulunduğum, sadaka bulunduğum kişiye hiçbir iyilik yapmayacağım. Hiçbir iyilik yapmayacağım. Kardeşler bir düşünün. Sizin kızınıza masum olduğu halde, masum olduğu halde zina iftirası assalar ve sizin kendisine iyilikte bulunduğunuz bir kişide bu iftirayı yaysa Bırakın ona tasaddukta bulunmayı, bırakın ona iyilikte bulunmayı, ona selam dahi vermezsiniz kardeşler. Ve lakin orada öyle kalpler var ki Allah'ın emri indiği zaman kendi hesaplarını, kendi kitaplarını bir tarafa atıp Allah'ın hesabına, Allah'ın kitabına tabi olmuşlardır. O insanlar ki öfkeleriyle değil, meselelere öfkeleri ve nefisleriyle değil şeriatın öngörmüş olduğu kaideler dairesinde yaklaşmışlardır ve Allah Subhanahu ve Teala Ebubekir Sıddık'ın yemini üzerine şu ayeti kerimeyi nazil etmiştir. İçeriniz içerinizde faziletli ve servet sahipleri Yoksullara, akrabalara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından daha tasaddupta bulunmayacaklarına dahil yemin etmişlerdir. Bağışlayın ve hakkınızdan feragat edin. Ve hakkınızdan feragat edin. Siz Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamıyor musunuz? Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. İşte bu ayeti kerime nazil olduktan sonra Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anhu hemen akrabasını, o fitneyi yayan akrabasını bağışlamıştır. Bağışlamakla da kalmayıp ona tasavvutta bulunmaya devam etmiştir kardeşler. Neden? Allah Subhanahu ve Taala'dan mağfiret ve rahmet isteği üzerine kardeşler. Rabbim bizleri öfkelendiğimiz anda oturan eğer oturuyorsak uzanan ve hala öfkesi yatışmadıysa abdest alıp öfkesini dindiren insanlardan eylesin. Ve kızgınlık anında ilk kez selam veren, selamı ilk veren o rahmet ve Allah'a en yakın kullarından bizleri eylesin.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 ما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمدٌ مجد